Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında Damla Özler'le birliktesiniz. Partnerim Rolf Kösemen bu hafta bizlerle beraber değil ancak Feryal Kabil yapım masamızda her zamanki gibi bizlere destek veriyor. Bugün diğer kamda dünyadan ve Türkiye'den sosyal fayda alanına dair haberler üzerine konuşacağız. Dönem dönem bu haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Sosyal fayda iletişimi ve projeleri de yönelik hem sivil toplum kuruluşlarından hem... Ee, ...küresel oyunculardan hem de e, şirketlerden haberler veriyoruz. Bu haberler aynı zamanda içinde yer aldığımız ortamda neler oluyor, neler bitiyor... ...dünya sosyal fayda alanında hangi meseleleri konuşuyor... E, ...hangi meseleler öne çıkıyor ve önümüzdeki dönemde neler göreceğiz üzerine hepimize biraz olsun ipucu veriyor. Bu hafta daha çok Türkiye'den haberler e, veriyor olacağız. Oldukça ilginç haberlerimiz var. Bir tanesi... Hemen başlayalım. Boğaziçi Üniversitesi'nde yakın zamanda yapılan önemli bir e, konferansla ilgiliydi. Plastik gezegeni saran madde konferansı Mart'ın son günlerinde düzenlenmişti Boğaziçi Üniversitesi'nde. İşte oradaki sunumlardan bazılarından önemli noktaları aldık ki plastik meselesi açık radyoda da uzun dönemdir konuşulan. Bu meselenin önümüzdeki günlerin en büyük meselesi e, meselelerinden biri olacağına dair e, bir sürü bilgi veri var elimizde. E, plastik atıkların nasıl toplulacağını nasıl daha azaltılacağı ve nasıl e, hatta sıfıra indirileceği üzerine düşünmemiz gerekiyor. Hep birlikte zira sadece ve sadece bir çöpten ve atıktan bahsetmiyoruz ama aynı zamanda balıklar ve okyanuslar vasıtasıyla, e, sulardaki kirlenme vasıtasıyla hepimizin sistemine bedenine de giren bir malzemeden bahsediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye ve WWF Dünya Doğal Hayatı Koruma doğal hayat Koruma Vakfı işbirliğiyle düzenlediği konferansta aynı zamanda Okyanus İyileştirme Birliği'nin kurucusu ve yöneticisi Doug Woodring de vardı ve Doug Woodring oldukça ilginç e, sayılar e, gösterdi sunumunda. Konferansın açılışını WWF Türkiye'nin yönetim kurulu başkanlığında görev alan Uğur, Uğur Bayar yaptı. Bayar biyolojik çeşitliliğe karşı en büyük tehditlerden birinin plastik maddeler olduğunu söyledi okyanuslarda 8 milyon ton plastik atık var. Her beş balıktan birinin sindirim sisteminde plastik atık bulunuyor. Türkiye ise geri dönüşüm konusunda diğer ülkelere kıyasla oldukça geri sıralarda yer alıyor. OECD ülkeleri arasında geri dönüşüme yapılan katkı açısından 14. sıradayız. Bu OECD ülkeleri kıyaslamalarını verirken gerek eğitimde gerek kız çocuklarının eğitilmesinde gerek pek çok başka alanda özellikle son zamanlarda epey geriye düştüğümüzü biliyoruz. Bir Başka iç karartıcı sayı daha burada gözüm e, önümüze çıkıyor. Woodring'in sunumuna gelelim. Orada da çok ilginç rakamlar var. Ee, insanları zehirleyici bir döngü oluşmuş durumda diyor Woodring. Plastik şu anda hayatın hemen hemen her alanında kullanılıyor. Neredeyse bütün şirketler durmaksızın plastik üretiyor. Geri dönüşümü yapılamayan doğada da yok edilemeyen plastikler sonunda okyanusa ulaşıyor. Bugün kirlilik konusunda olduğumuz noktaya nasıl geldiğimizi soralım ve bunu cevaplamaya çalışalım diyor Woodring ve diyor ki okyanuslar işgal edildi. Bunun çoğu zaman bir ...zafer olarak sunulduğunu biliyorsunuz... ...ancak artan teknolojiyle beraber... ...dünyanın kendini yenileyebilmesi için... ...herhangi bir çözüm üretilmiyor... ...dünyanın üçte ikisini oluşturan... ...okyanuslar... ...oksijen kaynağının yarısını oluşturuyor... ...ve bu kadar hayati öneme sahipken... ...okyanuslarda oluşan kirliliği... ...göz ardı etmemiz mümkün değil... ...diyor Wodring... ...çok çarpıcı bir rakam... ...okyanustaki her 10 balıktan... ...birinde plastik atık var... Wodring 2008'de gerçekleştirdikleri bir projeyi anlatıyor. Okyanusu dolaşıp hem balık türlerinden hem de okyanusun farklı derinliklerinden örnekler toplamışlar. Ve bu süreci anlatırken kullandığı kelimeler şöyle, bütün okyanus dev bir plastik çorbası gibiydi. Yayınladıkları raporda okyanustaki balıkların biraz önce söylediğim gibi %10'un plastik bulunduğunu belirtti. Gerekli hesaplamalar yapıldığında her yıl 20 bin ton plastik atığın bu balık türleri tarafından yenildiğini ...görüyoruz okyanusun 2000 metre altında bile plastik atıklarla karşılaşılıyor... ...gerçi bir plastik imparatorluğu kurmuş insanlık görünen o ki. Plastikten etkilenen tek türler ise balıklar değil... ...kuşların sindirim sistemlerinde de bolca plastik atık bulunuyor. Çok yeni karaya vuran bir balinanın da e, görüntüsü herkesin içini titretmişti. Bizlerin de durumu çok farklı değil gerçi... ...çünkü bu balıkları bizler de yiyoruz ve... E, ...bu plastiğin bir kısmını da bizlerde sistemlerimize aktarıyoruz. Okyanus kenarlarında ölü atıklar var diyor Woodring... Plastik atıklar sadece suyu ve suyun içinde yaşayan canlıları değil, kıyıda yaşayan ve geçimini sudan sağlayan insanları da etkiliyor. Dünyada insanların %60'ı okyanus ve deniz kenarlarında yaşarken artan kirlilikle birlikte iç bölgelere göç etmek zorunda kalıyorlar. Peki ne yapacağız? Bu kadar ciddi bir sorun var karşımızda. Geçen yıl Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde de özellikle okyanuslar ve plastikle ilgili çok iyi belgeseller vardı. Uzun zamandır konuşulan bir mesele bu. Peki ne yapılabilir? Woodring'e göre küresel ısınmanın vardığı boyut ve kaybolan biyolojik çeşitlilik konusundaki kırmızı çizgiyi... Maalesef çoktan geçtik ve artık geri dönüşümüz yok. Ancak daha da kötüye gitmesi engellenmediği müddetçe kendimize yeni gezegenler aramak zorunda kalacağız. Bugün dünyanın ürettiği atık miktarı 10 metre kalınlığında Japonya'nın tüm yüzey alanını kaplayacak boyutta. Eğer yapılan nüfus artışı tahminleri doğru çıkarsa 2050 yılına geldiğimizde bu atıklar gene 10 metre kalınlığında olacak şekilde Japonya'yı, ...Yeni Zelanda'yı ve İspanya'yı kaplayacak boyuta gelecek. Kısacası nüfus artış tahminleriyle beraber bütün dünyamızı kaplayan bir atık adasından bahsediyoruz. Gide gele. Ee, medyanın oldukça etkili kullanılması gerektiğini ve medyanın da kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini bu süreçte söylüyor Woodring. Örnek olarak da BBC'nin yayınladığı Blue Planet 2 belgeselindeki hikayeleri gösteriyor... Markaların da bir yandan sorumluluklarını göz önüne alarak <gülüyor> üretimlerini buna göre çevreci çözümlerle değiştirmeleri gerekiyor. Tabii burada tüketicilere de bir pay düşüyor. Bizler de bir takım taleplerde bulunmalıyız ki sistemi dönüştürelim. Yoksa hep birlikte koskocaman bir atık e, dünyasında yaşayacağız. Pek ümitli bir haber olmadı bu. En iyisi buradan daha ümitli bir habere geçelim. Kaş'tan iyi bir haber geldi. Yaklaşık 29 kilometrelik bir yayla alanını kaplayan Kaş Kalkan Otoyolu Projesi'ne karşı dava açan sivil toplum kuruluşları ve 77 köylünün mücadelesi sonuç verdi. Antalya 2. İdare Mahkemesi projenin iptaline karar verdi. Her zaman kötü haberleri değil, arada sırada güzel haberleri de sizlere iletiyor olmak en azından keyfimizi biraz olsun yerine getiriyor. Antalya 2. İdare Mahkemesi Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan Kaş Kalkan Yolu Projesi'ne karşı dava açan Kaş Turizm ve Tanıtım Derneği Ankara Peysaj Mimarları Odası ve 77 Köylüyü haklı buldu. 29 kilometrelik bir yayla alanını kaplayan ve 4 adet viyodikle 3 adet tünelin de dahil edildiği planın Türkiye'nin tek sürdürülebilir turizm mekanı olan baştaki ekosistem ve tarım faaliyetlerini tehdit ettiğini savunan karşılar mahkemenin iptali kararını memnuniyetle karşıladılar. Bundan sonra ne olacağını hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Bir haber verelim. İlgilenenler için özellikle oldukça ilginç bir platform yayına alındı. Son 10 yılın insan hakları raporlarını bir araya getirerek erişim kolaylığı sağlamayı amaçlayan raporlar.org internet sitesi yayına başladı. İnsan hakları ile ilgili yayınlanmış bütün raporları bir araya getirmeyi amaçlayan ve geçtiğimiz Ocak ayından beri deneme yayınında olan raporlar.org artık aktif yayında. Dört dilde hazırlanan internet sitesinin amacı gazeteciler, akademisyenler, araştırmacılar ve insan haklarına ilgi duyan herkes için bir veri tabanı oluşturmak. Reha Ruhavioğlu kurucusu ve bütün yaşadığımız süreçlerde bu türden bir raporlamanın herkesin elinin altında bulunması gereken bilgileri kapsadığını söylüyor. Hazır platformlardan, online platformlardan bahsetmişken bir başka platformdan daha bahsedelim. Sen de anlat, paylaşım ve dayanışma platformu açıldı. Kadın Çalışmaları Derneği ile İstasyon TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi ortaklığında Türkiye'ye taşınan Sen de Anlat kampanyası ki geçtiğimiz yılın en tırnak içinde trend kampanyalarından biriydi. Ee, hem kampanya çok ses getirdi hem de kampanyaya karşı yükselen itirazlar küresel olarak çok konuşulan bir meseleydi. Kamu alanda cinsel tacize ve veya cinsel saldırıya maruz kalan ve tanık olanların yaşadıklarını paylaşabilecekleri, psikolojik ve hukuksal destek konusunda rehberlik yapan bir paylaşım ve dayanışma platformu sende anlat. Kitle kaynak kullanımı yöntemiyle kamu alanda meydana gelen taciz ve saldırı olaylarının verisini tutarak bu sorunun görünürlüğünü arttırmaya ve savunuculuğu güçlendirmeye katkı sağlamayı hedefliyor platform. Sokaklar, okullar, kafeler ve iş yerleri gibi yerlerden başlayarak çevremizin güvenli alanlar haline gelmesi için hep birlikte adım atalım diye bir çağrıları da var. Ee, Sende Anlat 2010 yılından beri Mısır'da etkin olan Map adlı platformun Türkiye'deki uzantısı olarak kurulmuş. Map cinsiyet ayrımı yapmaksızın her bireyin çözümün parçası haline gelmesini sağlayan bir anlayışı ilke edilmiş. Ee, Türkiye'de de Sende Anlat diyorlar. Eğer daha detaylı bilgi almak istiyorsanız internetten sen de anlat platformuna erişebilirsiniz. Daha pek çok haberimiz var sırada. Bunların hepsini tek tek söyleyeceğiz ama... ...okyanuslarla ve kirlilikle ilgili bu kadar konuştuktan sonra... E, her ki 23 Nisan haftasındaysak... Güzel bir çocuk şarkısına yer verelim dedik. Jack Jones adlı bir e, müzisyenden dinleyeceğiz şimdi. Three R's yani üç R diyor. Türkçeye daha farklı çevireceğiz tabii. Reduce, Recycle, Reuse. Yani azaltın, e, geri dönüştürün ve tekrar kullanın diye bir şarkı hazırlamıştı. E, rock ve soul'un oldukça bildiğimiz ritimleriyle hazırladığı şarkı hem dinlemesi keyifli hem de pek çok şey öğretiyor. Bu büyük bir... ...plastik ve çöp e, deryasına karşı neler yapabileceğimize dair küçük ipuçları var. Ardından diğer kamda canlı yayında haberlerimize devam edeceğiz. It is. It's a magic number because two times three is six. and Three times six is eighteen. And the eighteenth letter in the alphabet is R. Yeah. We got three R's. We're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. To buy some juice, you gotta bring your own bags, and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you can try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first two arms don't work out, and if you gotta make some trash, well don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. We gotta learn to reduce. reuse. Reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle. Because three, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic. 94.9 Açık Radyo'da diğer kamda canlı yayında Damla Özler ile birliktesiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil var ve Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda haberleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Birbiriyle bağlantılı iki haberimiz var şimdi. Arka arkaya okuduğumuz zaman da neden birbiriyle bağlantılı olduğu hatta haberlerden birinin neden var olduğunu da anlayacağız. E, Açık Toplum Enstitüsü'nün 2018 endeksine göre Türkiye, Makedonya'nın ardından sahte yalan habere ve bu şekilde kamuoyu oluşturulmasına en az dirençli ülke oldu. Sofya'daki e, Açık Toplum Enstitüsü'nün Medya Okur Yazarlığı Endeksi yeni yayınlandı ve Balkanlara odaklandı. Ve Balkanlara odaklandığı zaman da gördüler ki Türkiye bu açıdan sondan birinci sırada... Yer alıyor. 35 Avrupa ülkesindeki eğitim, medya özgürlüğü ve kamu güveni alanları ince, alanlarının incelendiği raporda Balkan ülkeleri dezenformasyon gibi sa sahte haberlerin daha kolay yayıldığı ülkeler olarak öne çıkıyorlar. Endekste sahte habere en dirençli ülkeler sıralamasında en üstte Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, ...Estonya ve İrlanda bulunuyor. Raporda bu durum, alternatif gerçekliğin dolaşıma girerek algı oluşturması ve kamuoyunda etki yaratması ihtimalinin düşüklüğü olarak değerlendiriliyor. Türkiye'ye gelirsek, medya özgürlüğünde de sonuncu olan Türkiye, eğitim kalitesiyle ifade özgürlüğünde karşılaştırıldığı endekste... ...Balkan ülkeleriyle aynı klasmanda yer alıyor, hatta sondan birinci sırada biraz önce söylediğimiz gibi... Makedonya medya okuryazarlığı alanında 352, kamu güvenliği alanında ise 10 üzerinden 3.7 puanla sonuncu. Türkiye ise medya okuryazarlığı ve kamu güvenliği alanında sondan ikinci olurken medya özgürlüğü konusunda 0 puanla sonuncu oldu maalesef. E, hemen buradan başka bir e, habere atlıyoruz. Her ne kadar Türkiye e, yalan haberlere e, ve dezenformasyona en açık ülkelerden biri olsa da bir yandan da buna karşı bir takım oluşumlar da var Türkiye'de. Bireylerin ve kurumların tereddüt duygularını kışkırtarak sosyal alandaki bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlayan doğrulama platformu teyit.orgun kurucusu Mehmet Atakan Foça, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı Aşoko'ya, Türkiye'den katılan yeni fellow oldu. Bu haberin önemini nasıl anlayalım diye düşünürken bir yandan da Aşoka fellowlarına bakmak lazım. Aşoka Fellowship programı toplumsal değişimin katalizörleri olan sosyal girişimcilere 38 yıldır ev sahipliği yapıyor. Bugün 90 ülkeden 3500'ü aşkın Aşoka Fellow, insan hakları, kalkınma, çevre, sağlık, eğitim, gençlik ve vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlarda çalışıyorlar önde gelen Ashoka Fellowsları arasında 2014 Nobel Barış Ödülü sahibi ve çocuk işçiliğine karşı hareket lideri Kailash Satyarthi. Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales ve Adil Ticaret Sertifikasyon Sistemini başlatan Paul Rice gibi sosyal girişimciler var. Mehmet Atakan Foça da bunlardan biri olarak Ashoka Fellow oldu. 2016 senesinde kurulan Tate.org bugüne kadar yaptığı araştırmalarla 358 yanlış ve 55 doğru haberi ve bilgiyi ortaya çıkardı. Analizleriyle 1.2 milyon tekil kullanıcıya ulaştı. Böylelikle bu iki bağlantılı haberi de... Verdikten sonra başka bir konuya geçiyoruz. Afgan göçmenler sınır dışı edilmeye karşı destek bekliyorlar. İran üzerinden artan Afgan göçünü değerlendiren Afgan Mültecilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Zakira Hekmat... ...geçtiğimiz hafta sonu 600 Afgan göçmenin sınır dışı edildiğini hatırlatarak... ...sivil toplum kuruluşlarının bu konuda sesi çıkmadı ancak e, Afgan göçmenlere destek verilmesi gerekiyor dedi. Bir yandan... Orta Doğu'ya doğru gelmişken bir başka haberimiz var. Irak'ın kültür mirasını Iraklı kadın arkeologlar kurtaracak. Londra'daki British Museum'dan arkeologlar Irak'taki yıkımdan geriye kalan kültür mirasını tamir etmek için Irak'ta 8 kadın arkeolog yetiştirecek. Irakşam İslam Devleti'nin yani IŞİD'in işgali altında büyük zarar gören ülkede bir süredir çalışmalar yürüten arkeologlar iki grup Musullu kadını Ülkenin yaralarını sarmak için eğitecekler Nisan ayında başlayacak programda eğitilecek kadınların çoğunu çoğunluğunu göçmenler oluşturuyor 2014 yazında IŞİD'in e, ele geçirerek lafet ilan ettiği ve 2017 yılında Irak ordusunun düzenlediği operasyonla kaybettiği Musul kentinde Binlerce arkeolojik alan harabeye çevrilmişti ve Musul müzesindeki eserler parçalanmıştı Nemrut kentindeki tarihi bölgelerde havaya uçurulmuştu Kültür mirası hepimizin tüm dünyanın e, ortak kültür mirasımız için yapılan önemli bir proje British Museum tarafından Irak'ta. Çevre kirliliği savaşlardan, felaketlerden ve açlıktan daha ölümcül. Şahane bir haber daha. Hava, toprak ve su kirliliği gibi doğal alanların kirlenmesi her yıl savaşlardan, felaketlerden daha fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. Erken hayatını kaybedenlerin sayısı AIDS, tüberküloz ve sıtmadan hayatını kaybedenlerin sayısının toplamından daha fazla. 1823'ten beri bağımsız ve uluslararası bir tıbbi akademik yayın olan The Lancet... 2015 yılında her altı ergen ölüm erken ölümden birinin yani yaklaşık 9 milyon kişinin kirlenmeye maruz kalmaktan hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. Kirlilikten dolayı kaynaklanan ölümler, hastalıklar ve sosyal kayıpların her yıl 4.6 trilyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu küresel ekonominin yaklaşık %6.2'lik bir bölümünü oluşturuyor. Rakamlar inanılmaz. İstatistikleri farklı yerlerden okuduğumuzda ya da farklı rakamları birleştirdiğimizde günümüzde nasıl bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuzu çok daha iyi görebiliyoruz. Raporun ana yazarlarından biri olan ve Айken Tıp Üniversitesi'nde dekan olarak görevli salgın hastalıklar uzmanı Philip Landrigan, çevre kirliliği hakkında birçok çalışma olduğunu ama hiçbir zaman AIDS ya da iklim değişikliğinin gördüğü ilgiyi görmediğini savunuyor. Landrigan Kirliliğin aslında dev bir problem olduğunu, insanların farklı ve dağılmış parçaları gördüğü için dikkate almadığını öne sürüyor. Yayınlanan rapor ilk defa kirliliğin farklı nedenlerinden dolayı yaşanan can kayıplarını tek bir kaynak altında topluyor. Araştırma 9 milyon kişinin hayatını çevre kirliliği yüzünden kaybettiğini belirtiyor biraz önce söylediğimiz gibi. Can kayıplarının en büyük nedenlerinden biri ise hava kirliliği. Ulaşım, kapalı alanlarda yakılan ateş ve enerji santralleri gibi kaynakları bulunan hava kirli hava her yıl 6,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Hava kirliliğinden sonra ise su kirliliği parazitli hastalıklar ve bağırsak hastalıklarına yol açarak 1,8 milyon kişinin can kaybına sebebiyet vermiş. Çevre kirliliğinden hayatını kaybeden kişi sayısı 2,5 milyon kişiyle en fazla Hindistan'da daha sonra ise 1.8 milyon kişiyle Çin'de, Bangladeş, Pakistan, Kuzey Kore, Güney Sudan ve Haiti gibi ülkelerde her 5 erken ölümden biri ise çevre kirliliğinden. Bu inanılır gibi değil. Rapor için hazırlanan haritada her yüz bin ölümden ne kadarının çevre kirliliğinden yaşandığını görmek mümkün. Türkiye için bu oran her yüz bin can kaybından 50'si ile 75'inin çevre kirliliğinden yaşandığını gösteriyor. Kaynağımız Yeşilist. E, ...rapora ulaşmak isteyenler... ...internet üzerinden ulaşabilirler... ...bu korkunç rakamlardan sonra... ...yine bir umutlu haber verelim... ...Ahtapot Gönüllüleri... ...Malzeme Değerlendirme Merkezi'ni açtı... ...kullanmadığınız malzemeleri... ...gerçek ihtiyaç sahiplerine... ...doğru zamanda ulaştırmayı hedefliyor... Desteye ihtiyaç duyulan... ...her alanda faaliyet gösteren... ...Ahtapot Gönüllüleri Derneği... ...ismiyle e, müsemmaa... ...diyebiliriz bu konuda... Malzeme Değerlendirme Merkezi adını verdikleri bir merkez açtılar. Artık giyilmeyen kıyafetler, rafa kaldırılan kitaplar ve çocukların oynamadığı oyuncaklar toplanıp işlemden geçirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Biriktirme paylaş diyor Malzeme e, Değerlendirme Merkezi. Eğer biriktirmeyip paylaşmak istiyorsanız sizler de Ahtapot Gönüllüleri Derneği ile irtibata geçebilirsiniz. Bir başka problemimiz daha... Bireysel silahlanma meselesi. En son Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi'ndeki olaylarla e, bireysel silahlanmanın nelere yol açabileceğini görmüştük. Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın dekan yardımcısı Mikail Yalçın, fakülte sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Arman ile öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Terdar Çağlık'ı si silahla öldürüp üç kişiyi de yaraladığı bir olaydı bu. E, bu olay tekrar bizlere bireysel silahlanmaya bakma. ...fikri getirdi. Umut Vakfı'nın bireysel silahlanma konusunda yapılması gerekenlerle ilgili bir takım önerileri var bu olayın ardından söylediği. Silah ruhsatı talebini azaltıcı etkin önlemlerin ivedilikle yasal mevzuatta yer alması, ruhsatsız silahların kayıt altına alınması ve cezai müeydide, müeyyidelerin arttırılması gibi... Türkiye'yi kapsayan tek bir veri tabanı oluşturulması taşıma ruhsatlarının kapsamının daraltılması diye ilerleyen e, talepleri var Umut Vakfı'nın Umut Vakfı çok uzun yıllardır bireysel silahlanmaya karşı çalışıyor ve bu haberi çok sık duyuyorsunuz ama ne kadar e, tekrar etsek de durumun ciddiyetini anlatmaya yetmiyor. Uluslararası Enerji Ajansı yüksek enerji talebi ve enerji verimliliği gelişiminin yavaşlaması nedeniyle 3 yıldır yatay seyreden enerji bağlantılı küresel karbon emisyonlarının geçtiğimiz yıl yani 2017'de 32,5 gigaton'a ulaşarak tarihi bir seviyeye geldiğini açıkladı. Biraz yavaşlamıştınız sevgili insanlık ne oldu? İAN'ın ilk tahminlerine göre küresel enerji talebi geçen yıl %2,1 oranında artarak 14.050 milyon ton petrol eşdeğeri yükseldi bu rakamlar büyük rakamlar hakikaten. Ee, 2017 yılında ise rekor bir seviye olan 32,5 gigatona çıktı. Ee, IEA Genel Sekreteri Fatih Birol konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''2017 yılında enerji bağlantılı karbondioksit emisyonlarında küresel ölçekte görülen önemli büyüme bize iklim değişikliğiyle mücadele için gösterdiğimiz çabanın hiç de yeterli olmadığını gösteriyor.'' dedi. Fakat küçük küçük de olsa... ...iklim değişikliğiyle mücadele etmek için daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir dünya... ...daha doğrusu daha sürdürülebilir insan hayatı diyelim. Çünkü dünyanın kendi dengeleri içerisinde böyle bir soru işareti bulunmuyor. Ee, için uğraşan insanlar da var. Doğa dostu bir arama motorumuz var artık. Ee, her tık bir ağaç demek. Ekosya arama motorunun adı. Ee, internette sörf yaparken diğer yandan dünyaya faydanız olsun diyor ve Ecosia.org üzerinden yaptığınız aramalarda e, siz internette sörf yaparken Burkina Faso'ya dikilen ağaçların maliyetini karşılıyorsunuz. 2010, 2009 yılında kurulmuş e, ancak yeni yeni e, popüler olmuş bir arama motoru. Sistem çok basit. Google, Yahoo gibi arama motorlarının altyapısını kullanıyor Ecosia. Ama tık başına kazandığı gelirin ...yüzde seksenini Burkina Faso'ya ağaç dikmek için kullanıyor. Bundan sonra aramalarınızda aklınızda bulunsun sevgili diğerkem dinleyicileri... 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'daydık. Dünyadan ve Türkiye'den sosyal fayda haberleri üzerine konuştuk. Bu haberleri güncel olarak takip etmek istediğinizde de Türkiye'de sivilsayfalar.org adresinde epey fa farklı alanlardan haberler bulmanız mümkün ki biz de haberlerimizi onları kaynak olarak kullanıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.